No. Shone by silver streams That run down to the sea Under cloud, beneath the stars Over snow and winter's morn I turn at last to pass that lead home way, but now comes the day to bid you farewell. Many places I have been, many sorrows, I will hold with your blessing I will go to turn at last to pass. This way, but now comes the day to beat you. Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da bir senefil programına daha hoş geldiniz. Ben Yeşim Burul, telefon hattımızın öbür ucunda da Melis Behlil bizimle birlikte. Merhaba Melis. Merhaba. Programımıza haftanın yeni filmlerinden, sene sonunun artık en çok beklenen e, filmlerinden Hobbit'in müziğiyle başladık. Hobbit, The Hobbit, The Battle of the Five Armies, Hobbit 5 Ordunun Savaşı adıyla bizde de vizyona giriyor. E, Billy Boyd seslendirdi The Last Goodbye parçasını. Evet, Hobbit bu hafta itibariyle bütün dünya ile birlikte Türkiye'de de vizyona girdi. Geçtiğimiz çarşamba günü Hobbit'i konuşacağız ama ona geçmeden önce her zaman olduğu gibi sizlere iletişim bilgilerimizi verelim. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040. Sinefil programının e-posta adresi ise sinefiller.gmail.com. Ayrıca bu haftaki program destekçimiz Ali Altan'a da çok teşekkür ediyoruz. Evet, e, Hobbit e, Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin öncesini anlatıyor. Hani o e, başlangıcında kalan döneme dair bir hikaye. Aslında Tolkien'in e, Küçücük bir kitabı Hobbit, bir çocuk kitabı olarak yazıldığı ama hani oldukça geniş bir seven kitlesi olduğunu da biliyoruz. Bu tek bir kitaptan böyle üç tane devasa, büyük bütçeli, bol efektli filmler çıkartan isimse tabii ki Peter Jackson'dan başkası değil. Evet, Lord of the Rings Yüzükler Efendisi üçlemesini üç film yapmıştı tabii Onlar üç tane, her biri Hobbit'ten daha büyük kitap. O yüzden pek çok şeyi dışarıda bırakmak zorunda kaldı. Ardından Hobbit'i de tekrar yapacağı duyurulduğunda iki filmden de önce ki o bile Yüzükler Efendisi ile karşılaştırılınca biraz fazla yer vermek oluyor Hobbit'e. Ondan sonra da üç filme çıkarıldı. Açıkçası e, yani Hobbit'i severler için bile biraz ters bir e, durum oldu. Ben şahsen bir türlü bu üç film fikrine de ısınabilmiş değilim. Ee, i̇lk filme gittiğimizde de cüceler şarkı söylemeye başladığında bence bayağı ispat edildi ki hakikaten üç filme gerek yokmuş. Ee, o yüzden biraz uzatıkça uzadı. Ekstra hikayeler girdi. Olmayan bir cüce elf. ...aşk hikayesi yaratıldı falan... ...ama bir yandan da hani neresinden baksanız... Tolkien sevenler için... ...Peter Jackson'ın yarattığı dünyaları sevenler için... ...fantastik filmler sevenler için... ...yine yani türünün... ...sonuçta temel taşlarından... ...birini oluşturdu Hobbit ile Peter Jackson. Evet, Beş Ordunun Savaşıyla ...artık e, Hobbit de... ...sona eriyor, yani artık bitti... ...hani bunu da söyleyebiliriz, bu son film... E, ...dolayısıyla... ...hani... E, Öykünün e, sinemasal dünyada nasıl sonuçlanacağını e, görmek isteyenlerin kaçırmayacağını düşünüyoruz e, Hobbit'in bu son filmini. E, çünkü Melis'in dediği gibi hani hakikaten hem yeni karakterler yeni hikaye örgüleri katıldı bir anlamda. E, Peter Jackson da çünkü bu e, orta dünyayı seviyor ve <gülüyor> orada dolaşmayı da seviyor. Dolayısıyla orada daha e, fazla... E, Takılma imkanı da sağladı böylece seyircilerine. Oyuncu kadrosu yine aynı devam yine ediyor. Zeylanda'nın ekonomisini de tekrar bir ihya etti diyebiliriz bence. O çok kesin. O çok kesin. Ayrıca Yeni Zelanda'yı e, günümüzün dijital teknolojileri açısından da sinema anlamında e, önemli bir merkez haline getirdi. E, orada kurduğu stüdyolarla. Yani ona da dikkat çekmek lazım. Evet, hem, hem çekimler orada gerçekleşti. Hani Coğrafi olarak evet uygun olmuş olabilir ama onun ötesinde... Post prodüksiyonun çok ciddi bir kısmı da orada yapıldı. Wellington'a Wallywood denmeye başlandı. Bütün bunlar aslında Pete Jackson'ın bu projeleriyle gerçekleşen şeyler. Evet yine Martin Freeman, Richard Armitage, Ian McKellen, Benedict Cumberbatch, Orlando Bloom, Lee Pace... ...gördüğümüz isimler dolayısıyla... Zaten hani filmlerini beraber çekiyor. Hani birinci filmi bitirip ikinci filmi sonra, üçüncü filmi sonra çekmiyor. Hepsini bir arada çekiyor. Bunların hepsi de birlikte çekilmişti. Dolayısıyla böyle bir devamlılık da var. Hikayenin nasıl sonuçlandığını görmek için özellikle ikinci filmde birazcık insanların sıkılmış olduğunu duymuştum. Birazcık temposunun yavaşladığından dolayı. Hani burada en azından aksiyon dozunun çok daha fazla arttığını belirterek o sıkılanların en azından hani bu e, uzun bir aksiyon sekansı olarak da kendini gösteren bu filmde o kadar da sıkılacaklarını tahmin etmiyorum. Evet bu arada yani hikayenin tabii uzun vadede ne olduğunu biliyoruz. Çünkü bundan sonra Yüzüklerin Efendisi geliyor. Yani burada Martin Freeman'ın canlandırdığı e, Bilbo Baggins e, o filmlerde de artık yaşlanmış bir hobbit olarak e, işte yüzüğün sahibi. ...olarak oturmaya devam ediyordu köyünde. Ki e, o filmlerdeki oyuncuların bir kısmını da burada görüyoruz. Kate Merchant, Ian McAllen, Orlando Bloom e, Hobbit'te de karşımıza çıkıyorlar. Elfler yaşlanmıyor ]ladım. pek. Evet, elfler evet, yaşlanmadığı için. E, Demin saydığım diğer isimler ise bu filme e, özgü e, oyuncular. Çünkü aynı şey cüceler ve hobbitler için geçerli değil, onlar yaşlanabiliyorlar. Evet. E, hobbit 5 ordunun savaşı bu hafta vizyonda e, ama bununla beraber aynı zamanda bir hobbit araştırması da başladı bu hafta. Dünya çapında e, başladığını e, ve tanıtımının yapıldığını belirselim. E, programın e, bu araştırma e, programının e, Türkiye Türkiye'ye sorumlularından biri de Melis aslında. O yüzden bize de birazcık bu araştırmadan bu vesileyle bahsetmeni rica edeceğim. Evet. Bu e... Tereve Kanada'dan iki üniversiteden akademisyenlerin önderliğinde gerçekleşen bir araştırma Kanada'daki Ernest Matthijs zaten daha önce Yüzüklerin Efendisi için oldukça kapsamlı bir seyirci araştırması yapmıştı seyirci araştırması dediğimiz şey anketlerde insanların bu filmler hakkında ne düşündüğünü, niye gittiğini nerede izlediğini her şeyi soran bir araştırma yapmak ve Bu kadar kapsamlı olmasının nedeni de daha sonrasında farklı araştırmalar için kullanılabilecek olması. Hem seyircinin algısını ölçmek hem seyircinin sinemaya gitme alışkanlıklarını ölçmek farklı şeylere bakmayı mümkün kılıyor. Ama bir yandan da tabii dinleyicilerimizin gözünü korkutmayalım öyle sayfalar sayfalar sayfalar süren bir şey değil böyle bir. 30 soru kadar mümkün olduğunca net hale getirilmeye çalışıldı. 46 ülke e, katılıyor şu anda. Her ülkede 2-3 kişilik ekipler e, bunları kendi diline çevirdi. Bir tane merkezi web sitesi var. E, worldhobbitproject.org. ama zaten e, Hobbit Projesi diye google'larsanız çıkıyor. E, ana sayfaya girdiğinizde size önce dil seçeneğini soruyor. Türkçe var aşağılara doğru. Ama mesela birkaç örnek vermek gerekecekse Almanca, Fransızca gibi şeyler tabii ki var. Ama Katalan, Bengal, Malay, Welsh, işte Maori falan gibi normalde çok da karşımıza çıkmayan seçenekler de var. Bu dillerde de araştırma gerçekleştiriliyor. Ardından Türkçe sitesine girdiğinizde ufak bir açıklama var. Ankete de girdiğiniz zaman... Tek tek işte bir kısmı çoktan seçmeli bir kısmı ufacık bir şeyler yazmanız istenen o da tabii isterseniz kutucuklar olan bir anket çıkıyor karşınıza. Bunu doldurursanız çok yardımcı olmuş olursunuz bize de uzun vadede bu konuda çeşitli sonuçlar da çıkacak, raporlarda açıklanacak ve bütün burada toplanan bilgiler de isteyen tüm araştırmacılara açık olacak. Evet zannediyorum bu çok önemli bir şey hani son dönemde akademi içerisinde de genel olarak çok tartışılan e, bir konu bu. E, açık erişim herkesin erişimi bilgiye e, bu açıdan da Hobbit araştırma verilerinin tüm araştırmacıların erişimine açık olacağını da buradan belirtmiş olalım. Evet Hobbit bu hafta itibariyle vizyonda Beş ordunun savaşı. Şimdi bir müzik arası vereceğiz haftanın bir diğer yeni filmi Silmaria ve Perde filminde kullanılan bir parça dinliyoruz. Primal Scream'den geliyor Kowalski. This radio station was named Kowalski in honor of the last American hero to whom speed means freedom of the soul. The question is not when he's going to stop, it, but who is going to stop him. Silmarilya'nın bu hafta vizyona giren Silmarilya ve Perde, Clouds of Silmarilya filminin müziklerinden bir parça dinledik. Primal Scream'den geldi, Kowalski. 94.9 Açık Radyo'da, Sinefil programındasınız, canlı yayında. Ve haftanın yeni vizyon filmlerini konuşmaya devam ediyoruz. Ee, bu haftanın iddialı yapımlarından e, Silmarilya ve Perde. Ee, ünlü Fransız yönetmen Olivier Assayas'ın son filmi. E, Kanda gösterildi Oldukça da beğenildim Özellikle e, başrol oyuncusu Juliet Binoche'un performansıyla Ön plana çıkıyor e, Kendisine Kristen Stewart e, Chloe Grace Moretz e, Gibi isimler de eşlik ediyor Bu haftanın e, Dikkate değer e, yapımlarından biri o da Evet Plaza Fils Maria Olivia Asayas'ın İlginizce çektiği bir film Juliette Binoch bir oyuncuyu canlandırıyor artık kariyerinin iyice ilerlemiş bir noktasında zirvede ve gençken canlandırdığı bir karakterin karşısında e, ki işte onu meşhur eden rolün e, karşısındaki daha yaşlı kadının bu sefer canlandırması e, isteniyor ondan e, bu hazırlık sürecini anlatan ve biraz da e, oyunla iç içe geçen bir, e, film. E, Dediğim gibi Juliet Binoş'un performansı özellikle beğenildi. E, gelecek hafta gösterime girecek e, iki gün ve bir gecedeki e, Marion Cotillard e, performansıyla beraber bu sene kan'da iyi kadın performansları e, olduğunun bol bol konuşulmasının nedenlerinden biriydi. Evet e, senaryoda Asayas'a ait olmasına rağmen hani hikayeyi aslında e, Binoş'un bizzat Asayas'a kendisinin götürdüğü e, hani bu çok ilginç ben bunu yapmak istiyorum e, hani bu benim çok yapmak istediğim inandığım bir proje diye başından itibaren hani müdahil e, olduğu da anlatılıyor. Ee, kariyerinin döndüğü artık hani orta yaşın e, bir tık ötesine geçtiğim e, yaşanan bedeniyle ve kendisiyle e, başa çıkmaya çalışan e, parlak bir oyuncunun e, kendisiyle ve kendisinden çok daha genç e, bedenleri ve oyuncuları Yüceleştiren sinema endüstrisiyle ve oyunculukla olan ilişkisini masaya yatırması açısından da oldukça cesur bir yapım. Juliet Binoş'ta artık bu meseleleri irdeleyecek yaşa geldiğine inanmak da zor ama hala çok güzel bir kadın. Ee, ama e, Sidman bütün bunları da tartışmaya açıyor bu hafta. E, bu hafta e, bir diğer festivallerden vizyona gelen, başka sinema kapsamında vizyona giren film ise Karda Bir Beyaz Kuş, White Bird in a Blizzard. Bu da Greg Araki'nin son filmi. E, bu da bir romandan uyarlama. E, Laura Kasişke'nin e, romanında e, Greg Araki vizet kendisi e, uyarlamış. E, i̇ddialı bir oyuncu kadrosu var. Shailene Woodley'in. Eva Green, Christopher Meloni... E, ...ön plana çıkıyorlar. E, Sheila Moody'nin canlandırdığı... ...Cat Connor... E, ...17 yaşındayken... ...annesi aniden kayboluyor. Annesini de Eva Green canlandırıyor. O yaşına kadar... ...annesi böyle klasik mükemmel bir... ...ev kadını portresi çiziyor. Ama... E, ...biraz hani dertli bir aile yapısı olduğunu da hissediyoruz ee, tam da bu ergenlik problemleriyle uğraşırken annesinin kaybolmasını pek bir kendine dert etmezken Ket bir süre sonra e, özellikle üniversite eğitimi için evden ayrıldıktan sonra e, bu meseleyle yüzleşmesi gerektiğini annesine ne olduğunu, niye kaybolduğunu e, merak etmeye ve bu meseleyi irdelemeye başlıyor Ee, yani polisiye tarafı ile psikolojik tarafı birbirine geçen bir film olduğunu e, belirtiyor eleştirmenler. Karda bir beyaz kuşun. Ee, Eva Green de burada artık ergenliğe ulaşan kızıyla kendi e, kadınlığını sorgulamaya başlayan e, ev kadını anne rolüyle e, o da enteresan bir portre çiziyor. Evet film çeşitli festivallerde gösterildik. Son ilerinde Sundance yapmıştı zaten. Gregor Aki çok sık film yapmıyor. 3-4 sene de bir en fazla yeni bir filmi de geliyor karşımıza. Bu 90'lar Amerikan bağımsız özellikle de queer sinemanın önde gelen filmlerinden. Bu daha önceki filmlerine göre biraz daha artık starlar kullanarak, daha bir mainstream'e yavaş yavaş gelmeye başlamasına rağmen hala farklı hikayeler anlatmayları bir yandan devam ediyor. Bu haftanın ilginç filmlerinden bir yeri Karda Bir Beyaz Kursu. Bir de Fransa'dan filmimiz var. Bu hafta Samba. Hayatımın Şansı adıyla bizde de vizyona giriyor. Filmin yönetmenleri Eric Toledano ve Olivier Nakaş 2011 yılında yaptıkları Can Dostum filmiyle Fransa'da gişe rekorları kırmışlardım. O senenin en ön plana çıkan filmi olmuştu. Bu sefer bu filmleriyle ise Fransa'daki göçmen sorunlarını Birazcık daha romantik komedi formatında ele aldıklarını söyleyebiliriz. Başrollerinde Ömer Say, Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim ve İzia Higelin yer alıyor. Evet, Senegal göçmeni e, Samba ile e, Alice'in öyküsü. Alice de bir düzey yöneticiyken e, bunalımı geçirip e, farklı bir yöne gitmeye başlıyor ve e, göçmenlik bürosunda e, çalışıyor. İkisinin yollarının kesişmesini anlatıyor. Evet bir romantik komedi de Amerika'dan geliyor. The Rewrite Chapkin Profesör. Mark Lawrence'ın yönettiği filmde başrollerde Hugh Grant, Marisa Tomei, Bella Heath Koch ve J.K. Simmons yer alıyorlar. Ee, bu da klasik bir Hugh Grant romantik komedisi diyebiliriz. Ee, ben filmi izlemedim ama fragmandan gördüğüm kadarıyla Hugh Grant gene Hugh Grant tiplemesini canlandırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Zaten Mark Lawrence'la daha önce de işte Two Weeks Lotus gibi e, yani daha önce birkaç film e, beraber çekmişleri var çekmişlikleri var. Bu işte Hugh Grant Romantic Comedy'i seviyorsanız bu da o minvalde devam eden bir film demek çok e, şey olmaz sanırım. Yani ee, aynı e, hafif sakil e, beceriksiz ondan sonra aynı İngiliz aksanı aynı duruş aynı hafif işte E, mahzun bakışlar diyelim. E, bu sefer artık hani orta yaşın üzerinde 50'sine yaklaşan e, ama kariyeri düşüşe geçmiş bir senaristi canlandırıyor. Zamanında her şey... E, yaklaşanı orta yaşın üstü ilan etmeyelim Lütfen. <gülüyor> <gülüyor> o kendisini öyle görüyor en azından. zamanda bol ödüller ve bol paralar kazanmış. Ama artık ne ödüller geliyor ve paralar da suyunu çekmiş. Dolayısıyla e, menajeri de kendisini en azından faturalarını ödeyebilmesi için birazcık böyle Taşra'da bir üniversitede hocalık senaryo hocalığı yapmaya ikna ediyor. E, böylece e, en azından birazcık para kazanabilmek adına Bu e, Hollywood'dan çıkma e, senarist, bir zamanların beğenilen senaristi, kendini böyle taşların ortasında üniversitede sudan çıkmış balık gibi buluyor. Burada öğrencileriyle kurduğu etkileşim üzerinden yazmayı yeniden keşfetmesi ve sevmesi hikayesi diyebiliriz kısaca. Dolayısıyla evet, hani bir... özellikle de genç kızın güzel öğrencileri sınıfa doldurma konusunda bir özel çaba gösterdiğini de e ifade etmekte fayda var işin daha komedik kısımlarında. Bir de tabii işte işin öğretmenlik nedir kısımları da var filmde. Çünkü bu Hollywood senaristi için tabii ki senaryo yetenek işi öyle öğretilecek bir şey değil. Zaten niye okula gidilir ki zaten bu işi yapmayı beceremeyenler anca ders verirler falan gibi şeylerde. E, klişelerde sırıl... görüyoruz ama tabii onlar film boyunca tekrar sorgulamasına e, yol açacak pek çok da şey oluyor. Evet e, bu haftanın tek yerli yapımı ise Vay Başıma Gelenler 2.5 e, Bu filmde e, Semra Dündar yönetmiş, başrollerinde Yıldırım Memişoğlu, Bülent Çolak, Fatma Toptaş ve Metin Zakoğlu yer alıyorlar. Bu sanıyorum ki e, Artı 18 ibaresiyle vizyona girecek türde bir film. Ee, en azından... Fragmanı bile artı 18. E, fragmanı var. da artı 18'di yani. O yüzden e, öyle tahmin ediyorum. Çünkü bir erotik porno yıldızı olan Kerim'in hikayesini anlatıyor. E, artık biraz e, onda da paralar suyunu çekmiş. E, hayatını... E, i̇dame ettirmekte zorlanıyor bir de yakın arkadaşı Basit var bunlar ikisi e, işte erotik filmlerde e, oynayarak hayatlarını geçindiriyorlar yıllar sonra e, Kerim e, bir babası olduğunu öğreniyor kendisi hani 40 yaşında 40'ından sonra birdenbire bir baba ortaya çıkıyor ama bu baba çok zengin bir adammış Birden bire dolayısıyla kendilerini böyle maceralar içerisinde buluyorlar. Ee, son derece hani balden aşağı e, espiriler ve e, birazcık da içinde faaliyet gösterdikleri meslek dalına referanslarla dolu bir film üzerinden ilerleyen komedi olduğunu söyleyebiliriz. Evet ilk kıyışa gelenlerle tamamen farklı bir kadro. Yönetmene aynı ama oyuncular karakterler farklı. Onu da söyleyeyim. Evet şimdi tekrar bir müzik arası vereceğiz. Ee, müzik arasından sonra ise geçtiğimiz hafta vizyona giren Rimolar ve Zimolar, Kasabada Barış filminin yönetmenleri Nermin Er ve İsmet Kurtuluş konuklarımız olacak stüdyoda. Ee, ona geçmeden önce bu hafta vizyona giren e, Karda Bir Beyaz Kuş filminde kullanılan parçalardan birini dinleyeceğiz. Copta Twins ve Harold Budd birlikte seslendirecekler See Swallow Me. Twins'den dinledik. Harold Budd'la birlikte seslendirdiler. See Swallow Me. Bu hafta yeni vizyona giren Karda Bir Beyaz Kuş White Bird'in Blizzard filminde kullanılan parçalardan biriydim. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programında birlikteyiz canlı yayında. Ve e, programımıza geçtiğimiz hafta vizyona giren Rimolar ve Zimolar Kasabada Barış filminin yönetmenleri Nermin Er ve İsmet Kurtuluş konuklar şu anda. Hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Merhaba selam. Evet, Rimolar ve Zimolar e, Türkiye'nin ilk kukla animasyon filmi olarak e, seyircilerle buluştular geçtiğimiz hafta. Biz de keyifle izledik. Yaşasın. Ben ve oğlum, 6 yaşındaki oğlum olarak söylüyorum. <gülüyor> Süper. E, ondan sonra e, ve e, biz çok sevdik Rimolar ile Zimolar'ım. Bu arada Melis program ortağını, Behlilde program e, telefon hattımızın ucunda e, bizimle birlikte. E, biraz proje nasıl ortaya çıktı? E, Şimdi yerli birkaç animasyon film izledik şu ana kadar. Kukla animasyonun fikri nasıl ortaya çıktı? Oradan başlayalım isterseniz. Giriş yapayım o zaman ben. Buyurun. <gülüyor> Merhabalar. Nermin, ben Nermin Er. Ben daha önce çok yıllarca e, animasyon şirketinin kurucu ortağıydım aynı zamanda. Animasyon karakterleri, kukla karakterler tasarladım ve yaptım. Geçmişimde öyle bir şey var. Ee, Yonca ile bizim yapımcımız Yonca Ertürk ile de çok eskiden beri arkadaşız tanışıyoruz. Ee, o da Birlikte de onunla birlikte çok fazla proje yaptık. Ee, öyle bir geçmişimiz var. Ee, onunla birlikte konuşuyorduk aslında. Hani ben de şirketimden ayrıldıktan sonra o da kendi diğer yaptığı işleri bıraktıktan sonra e, birlikte bir şeyler yapsak, bildiğimiz şeyler üzerinden bir şeyler yapsak diye konuşuyorduk. Sonrasında e, en ulaşılabilir yerde... Duran bu proje aklımıza geldi. Çünkü işte animasyon projeleri hem uzun mesailer hem uzun inanılmaz büyük paralar, büyük ekipler vesaire. Yani kukla birazcık daha o anlamda e, hem bildiğimiz hem de yapılabilir. Uh -huh. e, çok iyi kukla oynatıcıları tanıyorduk vesaire. Bu fikrimizi sevgili İsmet'e açtık. O da bayıldı ve ekibe katıldı. Böyle başladık aslında. Yani benim e, hiç ya, yapmadığım, bilmediğim bir şeydi. Yorunca benim hocam üniversiteden zamanında. E, ben onu e, bana niye iş vermiyorsun diye çok e, arıyordum zamanında. İşte armayı <gülüyor> kesince bu işler böyleymiş. O da bir gün aradı dedi böyle bir şey yapar mıyız beraber. Ben de hiç yapmadığımı söyledim. Onlar da hani kimse yapmadı. Biz sevdiğimiz insanlarla birlikte olmak istiyoruz. Hani bizim de tecrübemiz zaten var dediler. Ben de e, bir, ya, tabii dedim ve adapte oldum ve yaptık yani güzel oldu ben gerçekten hani böyle bir projenin hani sürecini tam olarak bilemediğim için de sormak <gülüyor> istiyorum. Nereden yola çıkıyorsunuz? Karakterlerden mi yoksa hikayeden mi? Önce karakterler, figürler mi yaratılıyor e, yoksa bir hikayeden mi yola çıkılıyor? Yani her ikisi de olabilir ama bizimkinde nasıl oldu hani <gülüyor> diye o, o, orayı birazcık anlatacak olursak şöyle olabildi. Ee, öncesinde birazcık da bir teknik e, konuştuğumuz için yani hani kukla tekniği konuştuğumuz için birazcık hani o dünyadan e, karakterleri de gözümüzün önüne getirerek e, güzel bir hikaye bulalım diye konuşuyorduk Yonca ile yani bir yandan da sözü olan gerçekten bir sözü olan bir şey yapmakta istiyorduk. da istiyorduk ee, nacizane hani şahsi görüşüm en büyük eksiklik en birinci ihtiyaç barış bence yani ve hani Yonca da Buna katıldı ve biz birlikte aslında bir barış hikayesi yapalım mümkünse hmm. diye düşündük. Ee, kabaca hikayeyi kurguladık. Hikayeyle birlikte kurgulanırken iki tane kasaba ve o kasabanın üyeleri e, olduğu için o kasabanın karakterlerini de e, bir yandan e, hikaye oluşur oluşmaz e, çizmeye, sonrasında minik e, heykelciklerini yapmaya, hmm. e, tasarım aşamaları öyle ilerledi. Ondan sonra da bir fiil büyük modellerini yapmaya e, giriştik o zaman. Bu ben de buradan bir aradan e, gireyim. Hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar. E, Nermin, Erin bu arada bir kısmı dinleyicilerimiz biliyorlardır. E, animasyon geçmişinden bahsetti ama aynı zamanda bir sanatçı kendisi ve kesme kağıtlardan yaptığı muhteşem işleri var. Teşekkür ederim. E, ben kendisiyle tanışmadan çok daha önceden beri hayranıyım. Çok teşekkür ederim. E, hani, öyle bir özelliği olduğunu da söyleyelim. E, o Sanatçı geçmişinin de ve hani kişiliğinin de e, herhalde bu e, kuklaların yaratımında bir etkisi oldu diye düşünüyorum. E Tabii yani şey görsel bir <gülüyor> birikim ve aslında hani oradan güç alma e, durumu var tabii. E, her ikisi de bana acayip ilham veren kulvarlar, konular kendi içinde e, tabii ki birbirine faydası oluyor her iki konulunda. Evet şimdi hikayeyi birazcık daha film hikayesini daha detaylı konuşmaya geçelim istiyorum ama ona geçmeden önce e, bir fragman dinleyelim önce seslerini duyalım karakterlerin uzak diyarlarda çölün derinliklerinde birbirine düşman iki kasaba vardır. Rimo Çok vahşi ilermiş. Çocukları da köle gibi çalıştırıyorlarmış. Ve Zimo. O cani rimolar yavruma kemeler neler yapar. <gülüyor> bu düşmanlığı kim bitirebilir? Yoo, yo, yo benden bu istemeyin. Bızdık mı? Bu kadar şaka yeter. <gülüyor> Perkarmanlar gibi mi yani? Yoksa minnik. Düşeceksin. Üzerinizdeki kokuya bakılırsa. Ben de geliyor olabilir. Biraz deli de? Deli dolu bir macera. Yaştan kuş konuşma öğrendim. Barış zamanı geldi. Bu gece burayı mehtap değil siz aydınlatıyorsunuz bu yavru hiç de kötü görünmüyor böyle sevimli görünürler sonra da kalbini söküp yerinden alırlar biz yalan söylemeyiz yalan söylemeyin en iyi rivalar vecidir efendim iyi günler hazır olun Alancı diyorsun? Zimolar hep birbirine benzer. Nasılsınız? Nasılsınız? Ne oldu? Devam yok! Evet, orada! Zimolar ve Zimolar. Değişin 12 Aralık'ta sinemalarda. Evet 12 Aralık'tan beri sinemalarda evet. Rimo'larla Zimo'lar e, dinleyicilerimizin de duyduğu üzere çok da seslendirme kadrosu var. Türkiye'nin en iyi seslendirmecileri neredeyse e, hem çizgi filmlerden hem de farklı seslendirme projelerden. ...projelerinden tanıştığımız isimler... Ee, ...biz geçen hafta bahset... ...filmi tanıtırken de bahsetmiştik... Hı -hı. ...Yekta Koppan, Janset Paçal... ...Şevket Süha Tezel, Nazmi Sinan... ...Mahçı gibi isimler de... E, ...başlıca karakterleri seslendiriyorlar... E, ...Nermin de bahsettiği gibi... ...aslında hani fikir barış... Hı -hı. ...ama e, tam da... E, hani ...çocukların seviyesinde... ...nasıl çok rahat ve kolay... ...çok basit bir biçimde insanlar birbirlerini... ...ötekileştirebiliyorlar... Hı -hı. E, Ve de birbirimiz hakkında e, olmadık şeylerden böyle efsaneler ve garip hikayeler türüyor. E, o fragmanda da çok güzel duyuluyordu. Evet, kimse o, kötü değil, hep öbür taraf kötü. Ee, öyle yapıyorlarmış, böyle e, yapıyorlarmış, şöylelermiş, böylelermiş diye. Evet. E, o yürüyor ve birdenbire... E, İki ayrı kasaba kendi içlerinde kendi dünyalarına kapanıp birbirlerini görmeden herhangi bir şekilde temas etmeden. Neden korktuklarını bilmeden. Bilmeden Aslında birbirleri yani. hakkında efsaneler üreterek ama birbirlerine dokunmadan yaşamaya devam ediyorlar. İşte bu şeyin kırılması ve bir şekilde barışa nasıl kavuşulur üzerine bir film Rimolar Zimolar. Ama karakterlerse bir korkunç sevimli. Ee, o karakterlerin çıkış noktası hani ilham aldığınız şeyler e, hani görsel dünya olarak e, beslendiğiniz damarlar neler oldu? Vala dünyadaki bütün örnekleri hani bakıyoruz, hmm. bakabildiğimiz kadar ben daha önce 15-16 yıl animasyon stüdyosunda hmm. e, karakter tasarımcılığı yaptım çok değişik farklı projelerde animasyon karakterleri kukla karakterler vesaire bazen çizgi hmm. karakterler hepsi birbirinden geniş e, yani bir yelpazede işlerdi. Reklam filmlerildi bunlar genellikle. Öyle olunca da hani düşündüğünüz tarzdan farklı tarzda düşünmeniz gerekiyor. hani Bu da bu aritmatik açıyor aslında zihninizi, elinizi. Tabii burada karakterlerin sevimliliği sadece burada oynatıcılardan bahsetmek istiyoruz. Yani o çok önemli bir e, detay değil, çok önemli bir şey. ana hmm. Ana cümlelerden biri. Birbirinden çok yetenekli ...çok iyi kuklacılarımız vardı bizim... ...ve bu bizim çok büyük bir şansımızdı... Ee, ...Nazmi Sinan Mahçı... ...Şevket Süha Tezel... E, ...Savaş Emrah Özdemir... E, ...ve Junior kuklacılarımız da vardı... ...o karakterlerin sadece sevimliği... ...aslında görselliklerinden geçmiyor... ...onu vurgulamak isterim... ...tamamen beden dilleri, oynatılış biçimleri... E, ...birbirleriyle ve sizinle kurdukları ilişkiler... ...onlara o sarılma, o pufidik yanaklarından... ...böyle mıncırma e, arzusu getiriyor... O aslında oynatıcıların da çok ciddi hmm. bir katkısı karakterlerin sadece görselliğiyle ilgili bir durum değil yani. E, senaryodan da belki bahsetmek gerekebilir İsmet ister misin? O, onu söylerim bu karakterlerin o yani canlılığı ve işte o yaşayan durumlarıyla ilgili küçük, küçük bir anekdot gibi bir şey söyleyeceğim. E, yani biz bunu çekerken deneyimlemiştik ve biliyorduk ama filmimiz bizim Nico kurguladı. Hı -hı. Nico editlerken e, yani o ilk defa yaptı o da böyle bir şey. Kat e, dediğimizde yani sahne bittiğinde e, oyun tutucular kuklaları bıraktıklarında e, sahneden düşürdüklerinde onlar böyle sanki içlerindeki ruh boşalıyormuş gibi böyle hmm. hani ölüyorlarmış gibi yere, yere düşüyorlardı. O zaman Niko bize dönüp dedi ki yani bunlar e, gerçekten yaşıyor yani o kattaki o düşüşle öbürün arasında büyük bir tezat var. Ya o ilk anlamanı anladım ki hani bu böyle gerçek bir yani e, e, insanlar oynadığı dediğine hiç bir fark yok yani Onların o yaşam yaşam e, şeysi enerjisi aynı. E, bence Nehemi'nin karakterleriyle e, oynatıcıların o gücü birleşince e, hakikaten öyle bir şey oluşuyor çok harika bir şey yani ben çok e, enteresan bir deneyimdi benim için şey yani. Ben de sana onu sormak istiyordum aslında böyle hani, gerçek oyuncularla çalışmak mı yoksa kuklalarla çalışmak mı hangisi <gülüyor> daha zor sence? Bence ikisinde de temel e, malzeme insan malzemesi oh. onlarla eğer e, il iletişimin yaklaşımın onların sana bakışı e, iyiyse, natürelse... Tatlıysa zaten aynı zorlukta ama kuklayla çalışmanın e, yani Nermi yani sen de istersen yani mutlaka söyle kendine özel bir şeyi var hmm. dünyası o dekorları e, set tasarımını oynatıcıların e, rahat ve huzurlu oynatabilme ortamını sağlamak gerekiyor. Onu sağladıktan sonra o kendine e, has e, set ortamında zaten normal bir film gibi ilerliyor her şey. Hmm. E. Ya Evet kuklanın da aynen işte İsmet'in söylediği gibi kendine göre bir resim yapmanız gerekiyor. İşte bel planlar genellikle oynatıcılar olduğu için e, setleri yükseğe kurmanız gerekiyor. Çünkü oynatıcılar orada konforlu monitörlerine bakarak oynatmaya devam ediyorlar. E, set tasarımı vesaire hepsi çok kendine özgü bambaşka bir kulvar kukla. E, hem kendisi hem tasarımı yani bütün oynatıcıları da yerleştirmek vesaire. Ee, o yüzden de hani kendi dili var. Ee, daha öncesinde hani yaptığımız için bu işi hani ben ve önce biz yaptık daha önce birçok kez ee, farklı projelerde. Ee, bunu biliyoruz, bildiğimiz bir konu. Ee, o yüzden de hani bu kısmında zorlanmadık aslında. Ama şu, şu kısımları tabii çok dikkat ettiğimiz kısımlardı. Yani e, çocuklara bir şey anlatıyorsunuz. Çok da önemli bir şey anlatıyorsunuz. Ee, Çocukların koşarak sinemadan gitmemesi lazım. <gülüyor> Eğlenmeleri lazım. Didaktik ve işte uh -huh. hani doğru bu da yanlış hani kelimelerini söylerken onları birazcık eğlendirmek lazım. Doğrusunu isterseniz ben de öylesini tercih uh -huh. ederim kendi adıma. Ee, yaş grubu benziyor zaten benim çocuklarla genelde işte 6-7. <gülüyor> öyle, öyle olduğu zaman da hani çok sıkmadan bir şey anlatmanın yolunu bulmak için de çok birbirinden başarılı İki tane de senaristimiz var. Aha. Onları da burada isimlerini söyleyelim. Yani Süreyya Kral, Edip Ekal. Onlar da senaryalaştırma konusunda çok başarılıydılar. Bizim hikayemizi sonrasında hep birlikte ilerledi. Hikayen... O senaryalar, pardon, ha. ve diyaloglar hakkında ben de bir, bir yorumda bulunayım. Yani çocuklarıyla beraber gidecek anne babaları da oradan yakalıyorsunuz bence. Çünkü bir yandan... Evet hani çocuklara yönelik de onları sıkmayacak bir şey ama konuşmalarda sık sık da hani büyüklerin aslında gülüceği evet. ufak detaylar, evet, günümüz arosundan kullanımlar, evet. çeşitli göndermeler de bol bol var ve o işte sadece çocuklar için değil büyükler için de keyifli bir film olmasını da sağlıyor. E, çok teşekkürler. Biz de öyle düşünüyoruz. Gerçekten de hani ebeveynler de yanlarında hay Allah çocuk filmi için bayılı şekilde seyretmeyecekler diye umuyoruz. Çünkü biz çok eğlendik. E, Büyüklere de gerçekten çok fazla e, hitap eden kısmı var. Ben de aynı şeyi söyleyecektim. Çünkü <gülüyor> hakikaten sık sık büyüklere de göz kırpma evet, evet. durumu var yani. Evet, evet. Çocukları hani görsel olarak hani de son derece tatmin ediyor. Hikayeyi çok rahat takip ediyorlar. Eee Tam dediğin gibi hikaye çok ne takıyor? Çocukların hiç takip etmesinde Hı -hı. E, bir şey yok. Görsel olarak çok eğlenceli müzikleriyle, Hı -hı. dünyasıyla. E, bir kere ben hani şey açısından da çok hoşuma gitti. E, hiç e, rahatsız edici bir görsel dilde bir şey yok. Yani o yaş grubu çocukların Ben filmlere götürürken özellikle e, bu yabancı animasyon yapımlarda da aynı şey oluyor. Bazen fragmanları izledikten sonra bir çekiniyorum. Önce ben bir izleyeyim de hmm, e, evet. ondan sonra bir götüreyim dediğim oluyor. Çünkü bazen hakikaten Tonga'ya düştüğüm oldu. Yani hmm. bir dakika burada bayağı korkutucu şeyler var. Hani bu yaş grubu için bu doğru mu emin değilim diye düşündüğüm... Mesela Cesur filminin ben hmm. bayağı aslında böyle 4-5 yaş çocuklar için korkutucu olabileceğini düşündüğüm hı hı. yerleriyle karşılaşmıştım. Ee, mesela bu, bu dünya böyle bayağı şeker pembesi, pamuk helvası tadında ee, <gülüyor> bir dünya. Bir takım çok ciddi sorunlarla, meselelerle uğraşıyor ama hı hı. bunları o yaş çocuklarını <gülüyor> hiç rahatsız etmeyecek yumuşaklıkta, ee, onları rahatsız etmeyecek biçimde. Buna çalıştık geliyor. yani bunu, bunun böyle olması için çalıştık çünkü... Ee, hani sonuçta bu az önce söylediğiniz şey mesela benim de çok ilgilendiren bir konu ee, çocuklar için üretilen üret yapılmış işlerin e, aslında hani kıvamı sonrasında hı hı. Hani onlar şekillenecek bir takım aslında hamurlar yani bence ve hani o, o hamurun e, bir parçasını oluşturacak ileride hı hı. o yüzden de çok önemli özenli bir çalışma gerektiriyor o konuda çalıştık aslında ona baktık bayağı evet evet müzikleri de çok hoş. Çok tatlı böyle oyunbaz bir şeyi var. Orijinal e, müziklerini de e, hemen e, kimlerin yaptığını ver. Kerem ben... Doğrar, Elif Ve... Bleda. E, Bleda inanılmaz bir iş çıkardılar. E, sahne sahne hepsi e, orijinal müzikler. E, sahne sahne çalıştılar. Dantel gibi işlediler. E, i̇nanılmaz bir iş çıkardılar. Filmde Çaça Nine'yi e, seslendiren Janset'in Janset, evet. e, seslendirdiği de bir parça var. Hı -hı. Onu dinleyelim şimdi. Gelmedin. Şansetten geliyor. ev din sanmıştım sözlerin aklımda hala ama sen gelmedi Janset'ten dinledik gelmedin geçtiğimiz hafta vizyona giren Remolar ve Zimolar filminde e, seslendirmişti. Çaça Nine karakterini aynı zamanda seslendiriyordu. E, o da böyle çok tatlı biraz şey e, sıra dışı bir Nine tiplemesi e, evet Birazcık hani toplumun dışına hafif itilmiş ama çocuklara da sahip çıkan, onların güvendikleri, sevdikleri, gidip sığındıkları evet. bir şekilde bu iki kasabanın arasındaki anlaşmazlığın <gülüyor> da müsebbiplerinden e, evet. ama çözümüne de sonunda e, şey olan, e, sebep olan karakterlerden çok tatlı e, bir karakter o da. Evet. Orijinal müzikleri de çok hoş ee, ve bu hafta itibariyle geniş çapta Türkiye'de vizyonda gösterilmeye devam ediyor. Aynen, İstanbul evet. dışında hı hı. Ankara, Antalya, Aydın, Kuşadası, Bursa, Bodrum, Samsun, Tekirdağ illerinde e, izleyebilir dinleyicilerimiz. Çocuklarını gönül rahatlığıyla her yaştan alıp götürebileceklerini ben söyleyebiliyorum buradan e, sinir fil olarak. E, onun dışında bu illerde değilseniz de ...en yakın sinema salonunuzdan gidip talep edebilirsiniz... ...bunu her zaman söylüyoruz sinefil olarak... Ee, ...sevdiğimiz filmleri de... ...istemek gerekiyor sinema salonlarından da... Ee, ...Rimolar ve Zimolar'ın... ...peki devamı gelebilir mi? Nedir planlar? Ee, neden olmasın? Gelebilir tabii ki... ...çünkü çok... ...genişlemeye, yayılmaya... açık bir <gülüyor> proje... Ee, var mı şu anda hazırlıklar, niyetler? Hazırlıklar yok ama doğrusunu isterseniz fikirler var... Hı hı. Ee, Hani bunu daha yeni yaptık, daha yeni bitirdik. <gülüyor> e, ama neden olmasın hani? Çünkü yeni fikirler var, e, olabilir. Açık. Buradan yine çıkacak şeyler. Yani evet. seyirciim Zimola ve izim olar e, sinemadan, sinema dahil bütün diğer platformlarda da nerede görmek isterse e, öyle bir yol olursa biz de işte çok severek yaptığımız Hı -hı. bir şeyi Hı -hı. bu şeyi devam etmek isteriz. Çünkü biz mesela hani kendi neslimiz özellikle ...bayağı kukla izleyerek hı hı. büyüdüğümüzü düşünüyorum... ...hani Muppet Show'dan... Hı hı. E, ...Susam Sokağı'na... E, ...çok beslendik ve ondan... ...ve hala aslında... E, ...her sene bu yapılan kukla festivali... ...çok keyifle takip ettiğimiz bir festival... E, ...hem yetişkinler hem büyükler olarak... E, ...televizyonda da belki... ...rimolar ve zimolar... ...germiş değil mi? Buradan televizyon yapımcılarına ve kanallarına <gülüyor> da bir çağrıda bulunalım... <gülüyor> ...bu vesileyle... <gülüyor> Rimolar ve Zimolar'ı daha çok görmek istiyoruz. <gülüyor> yani Rimolar ve Zimolar'ın şu anki e, vizyonda oynayan filmimizde süremiz dolayısıyla kendine çok yer bulamayan harika e, başka karakterleri var. Onları da daha çok gö gösterebileceğimiz e, yeni filmler olsa süper olur. Yani Nermin e, biraz, e, Nermin enteresan bir <gülüyor> insan. Biz ondan e, bazı figüran karakterler e, yapabilir mi diye sormuştuk. Yani Çünkü senaryo gereği böyle arkada e, biraz dolduracak karakterler gerekiyordu. Nermin figüran yapamadı. E, yaptığı her karakter yeni bir yıldız böyle bir, bir, bir karakter haline geldi. Onları üzülerek abi sen böyle diye hani arkaya almak zorunda kaldık. Onlar, onlar onlara uygun yazılacak bir şey bekliyorlar kenarda sabırla. Onların parlaması gösterecekleri lazım. günü bekliyorlar sonra yeni figüranlar yaparız. Spinoff projelerle. Her, her gün TETE keşfedilmek için gidiyor figüranlardan. Aynen öyle. <gülüyor> Sıralarını bekliyorlar. İnşallah değerlendirilebilirler onlar da bir gün. Evet yani benim de bir daha büyük şeylerim de var. Arzularım da var. Böyle oyuncakları olsun onlar olsun bunlar olsun. Biz ailecek istiyoruz. Ya, ee, biz de isteriz doğrusunu. İsterseniz neden olmasın. Ee, olabilirler, müsaitler çok. Hatta böyle hakikaten keşke benim de olsa sarılıp uyusam. <gülüyor> Öyle bir durum var. Evet. E, rimolar ve zimolar kasabada barış... E, Türkiye'nin Türkiye ilk e, kukla animasyon filmi vizyondaki yolculuğuna devam ediyor. E, her yaştan çocukların çok büyük keyifle izleyeceklerini e, düşündüğüm bir film. Biz de sinifil olarak küçük dinleyicilerimize ve ailelerine tavsiye ediyoruz. Çok teşekkürler Nermi Nermi. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Bu arada programı bitirmeden çok e, hızlı bir haber vermek istiyorum. Biz konuşurken bir de e-mail geldi. E, Örimaj e, toplantısı gerçekleşmiş ve 15 ortak yapımı e, destek çıkmış. Bunların ikisinin Türkiye'den olduğunu mutlulukla ifade etmek istiyorum. Emin Alper'in Kadir ve kardeşleri ile Ümit Köreke'nin mavi bisikletine e, bu dönem Örimaj'dan destek çıkmış. İki projeyi de çok tebrik ediyoruz. Evet çok tebrikler. Teknik masada Ferale Beram'a ve bu haftaki program destekçimiz Ali Altana da Ali Altana da çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere iyi seyirler. İyi hafta sonları. We're Hälsningar och sunningar Melis Behlil och Yeşim Burum.